Türkçe Peri Pluynek Taşları Evvel zaman içinde, Büyük Fransa ülkesinde, Pluynek adında küçük bir kasaba varmış. Pluynek'in dış tarafında iki sıra kocaman taş varmış. Taşlar o kadar uzun ve o kadar ağırmış ki, dünyadaki bütün perilerin onları dik tutabildiğine inanılıyormuş. Büyük Taş Caddesi'nden uzak olmayan bir yerde, ve İntail adında küçük bir nehrin kıyısında Marzin adında bir adam ve kız kardeşi Rozenik yaşıyorlarmış. Rozenik çok güzel bir kızmış ve korumacı davranan kardeşi Marzin'e ona bir prenses gibi davranıyormuş. Kız kardeşiyle evlenmeye gelen tüm taliplerin tekliflerini hiç düşünmeden reddediyormuş. Hayır teşekkür ederim. Sevimli küçük kız kardeşim bir gün bir prensle evlenecek. Zavallı bir elma tüccarıyla değil. Fakat Marzin, Rozenik ve çocukluk arkadaşı Börnez'in aşık olduklarının farkında değilmiş. Keşke bir prens olsaydım. Böylece abinden evlenmek için izin isteyebilirdim. Ama ne yazık ki ben sadece fakir bir oduncuyum. Madem öyle neden kardeşime yarınki ziyafette bizden bahsetmiyorsun? Ama... Ama yok. Ya sen anlatırsın ya da kendim yaparım. Zenginlik umurumda değil. Seni önemsiyorum. Gerisi boş. Ama ben yarın görüşürüz. Hoşça kal. Ertesi gün Mazim ve Roseni'nin evinde Asat Mevlevi'nin başlangıcını kutlamak için büyük bir ziyafet verilmiş. Evleri misafirlerle doluymuş. Börnez de oradaymış. Rosenik Konuklardan biriyle konuşurken, Börnez'i erkek kardeşiyle konuşmaya yönlendirmiş. Eee ama... Tereddütle Marzin'e doğru yürümüş. Ee, evet Marzine. şunu demek istiyordum ki... Evimde bir dilenci mi var? Ee, ben bir dilenci değilim, benim, Börnez. Ben senin hakkında konuşmuyorum. Marzin, hırpane giysiler giymiş bir adamın durduğu kapıya doğru yürümüş. Odadaki herkes ona bakıyormuş. Sen kimsin? Benim adım Daryo. Ben bir cadıyım ve yıllardan beri dünyayı dolaşıyorum. Evinizi gördüğümde çok yorgundum ve açtım. Lütfen bana biraz yemek ve bu gece dinlenecek bir barınak verin. Size sonsuza dek minnettar olacağım. Marzin bir süre düşünmüş ve sonra demiş ki, Tamam, bu akşam için sana yiyecek ve barınak vereceğim. Ama buna karşılık senin cadılığını kullanmanı ve kız kardeşime evlilik için uygun bir prens bulmanı istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Kısa süre sonra yemek masaya getirilmiş ve konuklar tıka basa doyana kadar yemiş. Börnez Marzin'le konuşma fırsatı bulamamış ve bu durum Roseni'yi hayal kırıklığına uğratmış. Tüm konukların ayrıldığı o gece Daryo'ya yatması için ahır gösterilmiş. Ahırın içinde bir eşek ve koyun varmış. Evet pekala arkadaşlar iyi geceler. Darya uzanmış ve gözlerini kapamış. Dışarıda dolunay parlak bir şekilde parlıyormuş ve kuyruklu bir yıldız gökte belirmiş. O anda eşek başını sallamış ve keyifle gülümsemiş. Nihayet yılın o dönemi geldi. Konuşabiliriz. Hadi, hadi dedim. Anlat bana neler oluyor. Bir cadının yanında konuşmak istemiyorum. Ne? O bir cadı mı? Evet, o bir cadı. Kendini Marzin'e takdim ederken duydum. Ama sana söyleyeyim, o çok iyi bir cadı değil. Ve bunu nasıl biliyorsun? Çünkü cadılar çok zekidir. Buradaki yarının ona ne şans getirebileceğini görebilecek kadar akıllı değil. Ah, Ne şansıymış bu? Yoksa bilmiyor musun? Her yüzyılda bir Plonek'teki taşlar nehre su içmeye gider. Ve onlar gidince altlarındaki hazineler açığa çıkar. Ah, şimdi hatırladım. Ancak taşlar o kadar çabuk yerlerine dönerler ki elinizde mor bir elman olmadığı sürece kesinlikle sizi yakalarlar ve cezalandırılırsınız. Evet ama bu yeterli değil. Yanınıza mor bir elma alsanız bile, hazinenin asla günah işlemeyen bir kişi tarafından alınması ve çıkarılması gerekecek. Aksi halde toza dönüşecektir. Eşek konuşamadığını anladığı anda, çok önemli bir şey söylemek üzereydi. Eşek pencereye doğru dönmüş ve kuyruklu yıldızın gökyüzünde diğer tarafa doğru hareket ettiğini görmüş. Bu da konuşmalarına izin verilen sürenin bittiğini ima ediyormuş. Gözlerini kapatmış, koyun da aynı şeyi yapmış. Ama kötü Daryo her şeyi duymuş. Hmm. <gülüyor> Size aptallar, şimdi Fransa'nın en zengin adamı olacağım ve Rosenlik'le evleneceğim. <gülüyor> Ertesi sabah Daryo kalkmış... Ve mor elmayı aramaya başlamış. Markete, ormana ve çayırlara gitmiş. Ama hiçbir yerde mor elmayı bulamamış. Sonunda neredeyse pes etmek üzereyken bir ağacın altında durmuş. Birdenbire kafasına bir şey düşmüş. Oy. Yere bakmış ve bir elma olduğunu görmüş. Ve sadece herhangi bir elma değilmiş, mor bir elmaymış. Ooo! Melekler yüzüme güldü. Şimdi Fransa'nın en zengin adamı olacağım ben. <gülüyor> Elmayı eline alan Dario, uzun taşların durduğu Taş Cadde'ye ulaşmış. Uzun taşların yanından geçerken, Bernice'i keskiyle en uzununun üstünde bir şey yaparken görmüş. Orada ne yapıyorsun sen? Ooo! Bay Dario, merhaba. Şey benim bugün yapacak bir işim yoktu da bu yüzden bu taşın üzerine bir kalp çizeyim dedim. <gülüyor> Rosenli kazanırken sana yarar olacağını düşünüyorsun. Börnez ona bakmak için bir anlığına çalışmayı bıraktı. <gülüyor> Bunu biliyor muydunuz? Ne yazık ki Marzin benden çok daha fazla parası olan bir kayınbirader istiyor Bay Daryo. Diyelim ki sana Marzin'in hayalini kurduğundan daha çok para verebilirim. Siz mi? Evet, ben. Ee, peki bu parayı kazanmak için ne yapacağım? Size söyleyeyim. Eğer bu işte kötü bir taraf varsa o zaman asla yapmam. Ben erdemleri olan bir erkeğim. Bu Daryo'nun gülümsemesine neden olmuş. Plunik kalkından Börnez'i ve ne gibi ahlaki erdemlerle yaşadığını duymuştu. Ama şimdi iş için doğru adama sahip olduğundan emindi. Senden istediğim şey sadece biraz cesaret gerektiriyor. Hepsi buysa ne yapmam gerektiğini söyleyin. Ben de hemen yaparım. Dario Börnez'e doğru yürümüş ve planını kulağına fısıldamış. O gecenin ilerleyen saatlerinde Hulernik'teki büyük kilisenin çanı çalarken Börnez ormana girmiş. Daryo'yu orada her iki elinde birer tane ve yerde de bir tane çantayla bulmuş. Dakik bir adamsın. Söylesene bütün bu zenginliklerle ne yapacaksın? Öncelikle Rosnick'e gidip evlenme teklifi edeceğim. Sonra da elimde geri kalanların tamamını Ploynek'in bütün fakir ve muhtaç insanlarına dağıtacağım. Hadi işe koyulalım o zaman. Saat 12'nin ilk vuruşu sessizlik içinde büyük bir patlama gibi yankılanmış. Ve iki gözünün ayağının altındaki toprak deprem olmuş gibi sallanmış. Bir an sonra ay ışığı altında yakındaki büyük taşların yerlerini bıraktıklarını ve nehre giden yamaçtan aşağı indiklerini görmüşler. Sanki devlerden oluşan bir alayı seyretmek gibiymiş. Bunu en uygun an olarak gören iki adam, hazinenin ay ışığı altında parladığı deliklere doğru hızla koşmuşlar. Dario oturarak çantaları açmış ve Burnes hazineyi delikten çıkararak çantalara doldurmuş. İki çanta doldurulmuş ve geriye üçüncüsü kalmışken, Daryo'nun kulaklarına uzaktan fırtınanın yaklaşmasına benzer bir ses gelmeye başlamış. Taşlar su içmeyi bitirmiş ve yerlerine geri dönüyorlarmış. Acele et, geliyorlar. Hayır, elim sıkıştı, yardım et. Ah! Bir bu eksikti. Çok geç kaldın. Kendine iyi bak dostum. Hayatım çok değerli benim. Hazineler için teşekkür ederim. <gülüyor> Hoşçakal. Ne? Hayır. İki çantayı alan Daryo koşmaya başlamış. Ama bir taşa takılmış ve düşmüş. Çantalar havaya uçmuş ve bir çalının arkasına düşmüş. Tam o sırada en yüksek taş Dario'nun yanından geçip, Börnez'in önünde durmuş. Böylece diğerlerinin geçmesini engellemiş. Bu Börnez'in yürek şeklini kazıdığı taşmış. Bu sırada diğer taşlar Daryo'yu çevrelemiş. Peki. <gülüyor> Bana zarar veremezsiniz. Mor elmaya sahibim ben. Bu elma değil. Bu bir ayva. Şapşal. Ve sonra bütün taşlar onu kuşatmış. Hayır. Dario o anda toza dönüşmüş. Bu arada Uzuntaş Börnez'le konuşmuş. Sen iyi bir adamsın. Yaşamayı hak ediyorsun. Kardeşlerim gelmeden önce hemen kaç. Ama ama elim buraya sıkıştı. Artık sıkışmayacak. Ve bir anda Börnez'in sıkışan eli kurtulmuş. Anında dışarı çıkmış. Çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etmene gerek yok. Bana bir kalp verdin. İyiliğinin karşılığını veriyorum. Şimdi kaç. Bu arada hazine çantalarını sakın unutma. Ama onlar benim değil. Börnez başını eğmiş. Onların hepsini buradan aldım. Sen çok dürüstsün. Şunu söyleyeceğim. Şimdi çantalar senin. Derhal buradan uzaklaş. Koş. Börnez gülümsemiş ve hızla kaçmış. Tüm taşlar kendi yerlerine geri dönüp iyice yerleştikten sonra Börnez çalılıkların arkasındaki çantaları almış ve eve gitmiş. Ertesi gün Börnez Marzin'le buluşmaya gitmiş ve ona olanları anlatmış. Rosenik ve Marzin şoki olmuş. O kötü kalpli cadı kız kardeşimle evlenmek mi istedi? Şey, geçmişe eşelemenin anlamı yok. O hak ettiğini buldu. Evet. Ayrıca kardeşimin mutluluğunu hiçbir hazinenin alamayacağını anladım. Üzgünüm çocuğum. Hiç önemli değil abi. Sen her abinin yapacağı şeyi yaptın. Ve sen Bernez. Sen ve kız kardeşimin birbirinize aşık olduğunuzu bilmiyordum. Ve dürüst olmak gerekirse bunu bilmediğim için mutluyum. Çünkü asla izin vermezdim. Ama şimdi, şimdi körlüğümün geçtiğini görebiliyorum. Sen iyi bir adamsın Bernez. Ve daha da önemlisi dürüst birisin. Ve böylece Rosenik ve Bernes büyük bir törenle evlenmiş. Marzin sonunda kız kardeşi için uygun kişiyi bulduğu için çok mutluymuş. Ama kim daha mutluymuş bilin bakalım. İşte bu harika. Gündüz vakti konuşma zamanı. Parti derhal başlasın...